Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ilk haberimiz Uganda'dan aslanlar baskı altında. Wildlife Conservation Society yani Yaban Hayatını Koruma Derneği ve Saint Andrews Üniversitesi'nden Doğa korumacılar Uganda'nın turizm endüstrisinin temeli ve Afrika'nın da sembolü olan Afrika aslanlarının yok olmanın eşiğine geldiği konusunda uyardı. Yakın zamanda yapılan araştırmanın sonuçlarına göre son 10 yılda Uganda'daki Afrika aslanlarının %30'undan fazlası yok oldu. Bu azalmanın nedeni başta çobanların çiftlik hayvanlarına zarar verdikleri gerekçesizle aslanları zehirlemesi ve diğer insan kaynaklı çatışmalar olarak değerlendiriliyor. Afrika aslanlarının popülasyonundaki bu azalma, aslanların ülkedeki geleceği hakkında doğa severleri endişelendiriyor. Yaban Hayatı Koruma Derneği uzmanı ve araştırmanın başyazarı Edward Okot Ornoya, Afrika aslanları ekosistemde hayati öneme sahip. Aslanlar, antilopların ve bufaloların salgın kontrolünde hasta bireyleri yiyerek önemli rol oynuyorlar, diyor. Yani aslan yoksa antilop ve bufaloda yok. Türkiye'nin sedir ormanları tahrip ediliyor. Türkiye'deki sedir ormanlarının yapısı ve ekolojik özellikleri başlıklı bir rapor hazırlayan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Doğan Kantarcı, Türkiye'deki sedir bilimsel adıyla Cedrus libani ormanlarının yayılış alanı, yapısı, ağaç serveti ve doğal ekolojik dengeye etkileri bakımından çok önemli olduğuna işaret etti. Fas ve Cezayir'de Atlas Dağları'nda, Lübnan'da, Kıbrıs Adası ve Himalaya Dağları'nın kuzeybatı bölümünde doğal olarak yayılan sedir ormanları bulunduğunu belirten Profesör Kandarcı... Güney Fransa'da da yaygın sedir ağaçlandırmaları ve sedir ormanları yetiştirildiğine dikkat çekti. Türkiye'nin sedir ormanlarının en yaygın olduğu ülke olduğunun altını çizen Kantarcı, son 50 yıl boyunca yapılan ağaçlandırmalar ve gençleştirme çalışmaları ile sedir ormanlarının alanının genişlediğine dikkat çekti. Kantarcı raporunda son yıllarda Türkiye'nin sedir ormanları ve potansiyel yayış, yayılış alanında açılan taş ocakları ve dere tipi, Hidroelektrik santrallerin yani HES'lerin binlerce yıldan beri oluşmuş sedir ekosistemlerinin doğal dengesine büyük ölçüde zarar verdiğine dikkat çekti. Özellikle Kireçtaşı arazisinde yapılan tahribatle son yıllarda Akdeniz havzasında ısınmadan yani küresel ısınmadan kaynaklanan ve sıklaşan sağanak yağışların bir araya gelmesiyle sel oluşumları ve göçük olaylarının da zarar vermeye başladığını söylüyor. Diyor ki Sarp Dağlık arazideki ormanların tahribi Aşağıdaki çok verimli tarım alanlarının da sel zararlarından ve yetiştirilen ürünlerin yok olmasından korumaktadır. Akdeniz bölgesinde tarım yapan halkımızın vardığı ve bu tarım ürünlerinden beslenmenin devamlılığı dağlık arazideki ormanlarımızın korunmasından ve geliştirilmesinden geçiyor. Sedir ekosistemleri binlerce yıldır oluşmuştur. Günümüzde kısa süreli kazançlar için tahrip edilmemeleri gerekir. Çatlaklı bir kireç taşı arazisi olan Toros dağlarında taş ocakları ve benzeri girişimlerde tahrip edilen sedir ormanlarını tekrar yetiştirmek için taştan elde edilen gelirden çok daha fazlasını harcamak gerekir diye konuştu Profesör Dr. Doğan Kantarcı. Avrupa Birliği'nde üretilen araçlar 2015 emisyon hedeflerini yakalama yolunda ilerliyor. İyi bir haber. Avrupa Çevre Ajansı 2012 yılında yeni araçların karbon emisyonlarının Kilometre başı 132.2'ye düştüğünü açıkladı. Avrupa Birliği'nin 2015 hedefi ise kilometre başına 130 gram. Avrupa Birliği'nin 2015 hedefini rahat bir şekilde yakalaması bekleniyor. Ancak Avrupa Komisyonu 2020 için 95 gram kilometre karbondioksit hedefi teklif etmiş durumda. Lüks araç üreticilerini korumaya çalışan Almanya, Mercedes gibi, BMW gibi başkaca lüks araçlar yüzünden anlaşmanın rafa kaldırılmasını istiyor. Avrupa Birliği ülkeleri araçlardan kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yeni hedefler üzerine anlaşmaya varmaya çalışıyor. Avrupa Enerji Ajansı, İtalyan Fiat firmasının ortalama emisyonlarının 117 gram kilometre ile Avrupa'nın en düşüğü olduğunu, Fransız Renault ve Peugeot Citroën'in 120 gram kilometre ile ortalamanın oldukça altında olduğunu dikkat çekti. Listenin diğer ucunda ise 143 gram kilometre ile Alman Daimler ve 142 gramla İsveçli Volvo yer alıyor. Alamos Gold şirketinin Kaz Dağları'nı kastederek yazdığı yazıya Çanakkale Çevre Platformu ve Çanakkale Belediyesi büyük tepki gösterdi. Kaz Dağları'nda altın işletmeciliği yapmak isteyen Kanadalı Alamos Gold şirketi internet sitesinde dağın jeolojik yapısını kastederek kolay lokmaların nerede olduğunu biliyoruz yazmıştı. Buna tepki gösteren Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan dedi ki yukarısını yani Ankara'yı kandırıp arkasına destek alıp kolay lokma yapmaya çalışıyorlar. Biz de diyoruz ki... O kolay lokmayı boğazınıza dizeceğiz, sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çok uluslu şirketin Toronto borsasında kendi reklamını yaparken, bölgedeki termik enerji ve yolları sıraladığına dikkat çeken Çanakkale Çevre Platformu sözcüsü Hicri Nalbant ise, Çan Termik Santrali babalarının malı sanki, yıllar önce bunu söylüyorlar. Herkes biliyor ki kaz dağları öyle kolay lokma değil. Bakın bugüne kadar kaz dağlarının dışında birçok alanda işletmeye geçtiler, kaz dağlarında henüz işletmeye geçemediler. Nasıl? Kolay lokma bu mu?